Allahü Teala, ﷻ Kitabı Al-Aziz, Avcı Allah, ﷻ Şeytanı Rjim, Bismillahi R-Rahmani R-Rahim, Afiullah ve Rasulü Lәl-kaüm tırhamun, Vasıri ve İla manfratımlı Rabbekuma jenet arıvıhı Sınağı Hak'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Allah'a hamd ederiz ki, uzun bir ayrılıktan sonra Cenab-ı Hak yine sizlerle görüşmeyi ve konuşmayı bizlere nasip kıldı. Size uzak diyarlarda bulunan ve dini icra ile müşerref olan din kardeşlerinizin selamını getirdim. Hristiyanlık, Yahudilik... Siyonistlik bütün hazinelerini döktüğü halde bir ferdi Hristiyan yapamazken İslam'ın nuruna aşık olan ibadullah akıl akın, akın İslam'a girmekte. Cenab-ı Hakk'a hamd ediniz ve İslam olmakla ne kadar büyük bir nimete girdiğinizin ve bu nimetiyle tefahür etmenizi söylemek için, anlatmak için anlatmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. İnsanların şerefi, insan olmanın şerefi. Allah'a itaat ve Resulüne itaatladır. Allah-u Züceler ve Tekaddes Hazretleri insanı ahsen-i surette halka eylemiş. Zahirini o kadar güzel süslemişler ki bütün mahlukat-ı ilahin olan insan Resul-i Ekrem'in şeklinde şekillenmiştir. Hazreti Muhammed'in şekliyle. Allah kendini onunla Habibi Huda Şefii rıza Muhammed Mustafa'yı halk edince Adem'i de Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın suretinde halkıladı. Yani bir hadis-i şerif var, halqa adama ala suratihi uhiza mirre. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e aittir. Ekmeli mahluk Hz. Muhammed Mustafa'dır. en büyük saadet ve selamet, felah, necat, Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselama iman. Ve ona itaattır. Resulullah'a itaat ise Allah'a itaattır. Çünkü yine ketab-ı keriminde Allah-u Züceler Hazretleri وَمَنْ يُطِئِ Resul, فَكَتْ اَطَاءَ Buyurmuştur. Benim Resulüm Muhammede kim itaat ederse bana itaat etti. Benim Muhammed'imi kim severse beni sevdi. Ona kim ihanet derse bana ihanet eyledi. Yine İnnellezine yuva yin ki innema yuva yin Allah yedullah febeka edih ma isremesinle sure fetihan Resulullah'a biat eden Resulullah'a biat eden şey. muhakkak Allah'a biat etti. Allah'a giden yollar her mahlukatın nefesinin sayısıncadır. Bütün mahlukat ilahi karıncasından habbesinden kobesine varasıya kadar mikrobundan da en yüce büyük mahlukata kadar hepsinin her nefesinin her nefesinin sayısınca Allah'a giden yol vardır. Fakat bütün yolları Allah seddeylemiş, bir kapıyı açık bırakmıştır. O da Bab-ı Muhammed'i yedir. Bundan sen girmişsin. Ama sen babandan varis olarak bu işi almışsın üzerine. Sana miras kalmış yani. Yeni İslam olanlar öyle değil. Kendi an anasını, kendi dinini terkeyleyip. Din sayılmaz ya, çünkü din Allah elinde İslam dinidir. Kendi inancını terkeylemiş, kendi kavmi, kendi milletin arasından sıyrılmış... Ve Hazreti Muhammed'in elini tutmuştur. Sen bu eli vaktiyle tutmuşsun. Yani ananın rahmindeyken tutmuşsun. Âlim erbahtı tutmuşsun. Ananın rahmindeyken tutmuşsun. Ananın rahmindeyken, babanın belindeyken Allah'a secde etmişsin. Sen kutlu insansın bak. O da onun da bak, onun da tarihine bak ki Cenab-ı Kerem'ine. O da sonradan ne yapmış? Allah ona iman tacını nasip etmiş. Başına İslam tacını koymuş. Sırtına libas-ı şeriatı giydirmiş. Allah kabul etmeyince kul Allah'ı bulamaz. Allah kulu sevmeyince kul Allah'ı sevemez. Estaizu illahe ma teşa'une illa enge Biz dilemedik. Allah diledi. Allah istedi seni. İstediklerin de Allah istedi oraya. O zümreye. Felah burada, necat burada. Her kim ki Allah'a itaat... Ve Resulüne itaat eyledi, rahmete nail oldu. İşte bu koşmakta ve koşuyor. Ve koşunuz diyor Allah. Magfretime, rahmetime, cennetime, cemalime, nimetime, cenneti efale, cenneti sıfata, cenneti zata koşunuz diyor. Davet ediyor Allah. muttakileri mutlakileri. mutlakileri. Allah'a itaat edenleri yani, peygambere itaat edenleri. Onun için insanlığın en büyük şerefi, en yüce makamı abliyettir ve kulluktur. Allah'a kulluk etmektir yani. Nefse kul değil. İki kul vardır. Biri nefsine kul, biri Allah'a kul. Allah'a kul olan cihana sultan olur. Bir daha söylüyorum. Allah'a her kim kul olur, iki cihana sultan olur. Nefsine her kim kul olur, iki cihanda rezil, rüsvay olur. Görmedin mi işitmedin mi duymadın mı vaizlerden dinlemedin mi Yusuf peygamber Allah'a kul olduğu için köleyken Allah onu Mısır'a sultan eyledi Züleyha da nefsine mahkum olduğu için elinden serveti samanı gitti ve düğün bir mevkiye düştü sonra madem ki Yusuf'a aşık olmuştu Allah onu da aziz kıldı Yusuf'a aşık olduğu için Kerauna aşık olsaydı olmazdı o makama yürümezdi. İyileri sev yani, iyilere aşık ol, iyilerin yolundan git, onların çizdiği yoldan yürü ki selamete irişesin. İyilerle ol. Onun canaba Kur'an-ı Kerim'de, Estağfurullah yaül zinana ve künuma Ey müminler, ey aşık sadıklar, iyilerle beraber olunuz. Daima sadıklarla beraber bulunuz. Çünkü sadıklarla bulunmak en nihayetinde fi makar-ı sıddıkın indemeliği ki muktedir muktedir olan meleğin indinde makam sadıklarındır ve sıddıklarındır. Sıddık Kur'an'ın emirlerine sıkı sıkı sarılan. Şu yapacağım iş acaba Allah'ın hoşuna gider mi? Allah'ın rızasını kazanır mıyım? Yoksa Allah'ın gazabına uğrar mıyım? Şu yapacağım işle Peygamber benden razı olur mu yoksa benden peygamber incinir mi? Bunu düşünmen lazım. Her efali harekatında, her yerde, her mekanda, her zamanda. Çünkü seni her mekanda, her zamanda, her anda Allah görmekte. Allah sana senden yakın olduğunu bil. Sen de ona yaklaş. Allah'a itaatla, itaatın en yüce mertebesi muhabbetle yaklaşılır. Kişi sevdiğini çok zikreder. Allah'a seviyorsan Allah'ı zikreyle. Zikr-i namazdır. Beş vakit namazını kıl. Resul sallallahu aleyhi ve sellem üsvetül hasenedir cümlemetin Bütün nasa. Vay gencim ya memurum ya amirim şimdilik zamanım yok. Tekavud olayım. Elinde senedin ve senadatın yoktur. Bütün kazancın, malın, mülkün kasan kesen bırakılır. Seni yalnızlık evine götürürler. Sonra o vakit pişman olursun. işten geçmiş olur. Onun için o gün gelmeden Allah'a seviyorsan Allah yoluna teslim ol Allah'a itaat et mutiğ ol Resulullah'a muti ol ki rahmet ilahiyen ayırlasın Allah bir ilahdarı